Merhaba Açık Radyo dinleyicileri. Sanat Hayat programına hoş geldiniz. Ben Aslı Kırbaş. Programımızın biloğunu hatırlatarak başlayalım. sanathayat.wordpress.com Bu adresten geçmiş programların kayıtlarına ulaşabilirsiniz. Bugün iki konuğumuz var. Gizem Akkoyunoğlu ve Yunus Emre Erdoğan. Hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Ee, i̇kisinin de şu anda sanatoryumda ilk kişisel sergileri yer almakta. Zaten Eylül ayı İstanbul açısından bol sergili bir ay olacak. Ee, Gizem'in ve Yunus'un da sergisi 3 Ekim'e kadar sanatoryumda devam edecek. Ee, ve yolun her adımı... Gizem'in sergisi ee, Yunus Emre'de Gizli'den Sesler Şimdi ikisini de tanıyacağız ee, Daha sonra sergilerden konuşacağız Ve biraz İzmir'den konuşacağız Çünkü İzmir'den geldiler Hanginize başlayalım Gizem seninle mi Yunus Emre ile Gizem mi Gizem'le başlayalım, Bence başlayalım. <gülüyor> Zaten eller birbirlerine döndü <gülüyor> Peki Gizem'le göz göze geldik yani Gizem'le tamam. başlayalım Benle başlayalım o zaman Seni tanıyalım öncelikle Gizem ben Gizem'le <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Dokuz evli mezunuyum ve işte İzmirliyim zaten. Hı hı. Hala çalışmalarımı da İzmir'de sürdürüyorum. Orada yaşıyorum. Hı hı. Peki ee, Yunus seni tanıyalım. Ben de gizemli aynı şekilde İzmir'de yüksek lisansa devam ediyoruz. Hı hı. İkiniz de sanırım resim bölümünde Aynen, evet, hem lisans evet. hem yüksek lisans evet, önümüz evet. devam ettirdiniz. Hı hı. İzmir'de yine çalışıyorum. Atölyem orada. Hı hı daha sonra input output üzerine de konuşacağız aslında evet. bir yandan ikiniz de orada da faaliyet içindesiniz evet. oradan da aslında bir anlamda sergide aynı mekanı paylaşmak dışında öyle bir ortaklık da var Gizem seninle başlayalım ve yolun her adımı sanırım daha önce çeşitli karma sergilerde yer aldın ama bu ilk kişisel sergin evet. biraz nereden yola çıktın bu sergide nelerle karşılaşacağımızla ilgili daha belki gezmemiş olanlar için e, neyle karşılaşacaklarını biraz hayal etmeleri açısından konuşalım istersen. Peki ee, yani son 5 yıldır diyebilirim biraz daha siyah beyaz ağırlıklı çalışmaya başladım. Ee, öncelikle çalıştığım materyali daha çok böyle nasıl diyeyim düşündüğüm şeyi en iyi yansıtabilecek materyalleri kullanarak seçiyorum. Evet aslında serginin çıkış noktası bu benim son bir senelik işlerimi kapsayan bir süreç. Sergin tamamı o şekilde oluşuyor. Aslında böyle beş yıldır aynı şekilde çalışıyorum ama son üç senedir biraz daha hikaye mantığına doğru işler dönüşmeye başladı. Hı -hı. Hikaye mantığından kastım da daha çok defter üretiyorum aslında. Hı -hı. Ee... Aslında sergi metnini de hani internet üzerinden ben ilk gördüğümde bir edebiyatçıdan alınan bir parçayla aslında başlıyor <gülüyor> evet. e, serginin tanıtımı. Belki oradan ondan da biraz bahsedip sonra o serginin yolculuğundan da yani bir yola çıkış sonra o yolla aslında bir amaç ve araç meselesi ve sonra aslında o yolun nokta alınışı. sanırım üç ana, evet, e, yani üç bölümle bölümle evet öyle bir kurgusu var. evet Kişisel olarak Ursula Kuy'un çok severim zaten. Hı hı. Ee, bu aslında serginin ana fikri de biraz yer deniz öykülerini benim okuduğum zaman çıktı. Hı hı. İşte gerek hikayenin kurgusu gerek ilerleyiş biçimi ve sonlanış biçimi gerçekten bana ciddi etkiler bıraktı diyebilirim. Biraz da böyle kendi hayatımdan yola çıkarak da birleştirdiğim bir hikaye bütünü. İşte bir karakter e, herhangi bir cinsiyeti yok hı hı. o şekilde söyleyeyim işte yaşı belli değil kim olduğu belli değil. Aslında bu nasıl diyeyim hepimizin içinde olan bir karakter gibi daha çok. Onun yolculuğa neden başladığı, nerelerden geçtiği ve nasıl sonlandığına dair bir sergi daha çok uyguladığı. Karakter işte ilk önce kendi yaşamından yola çıkıp geçmişiyle yüzleşip aslında kendi hayatına ve genel olarak hayat algısına dair bir şeyleri fark ettiği anda yolculuğu son buluyor. Hı hı. Biraz ona yönelik. Hı -hı. Onun haricinde sergiyle ilgili söyleyebileceğim şey... ...yine siyah beyaz. Serginin tamamı hemen hemen. Sadece kullandığım materyaller biraz değişiyor. İşte bazılarında... E, ...marker var. Bazılarında işte grafit kullandım. Bazılarında füzen ağırlıklı. Aslında daha çok füzen ağırlıklı çalışıyorum. Malzemeye gelirsek... ...benim için biraz... E, ...nasıl diyeyim... ...tozlu oynamaktan başlamıyorum <gülüyor> diyebilirim. Yani çok... Hmm. Nasıl söyleyeceğimi orayı bilemedim şimdi de <gülüyor> Yani şey var mı aslında hani Kendini rahat hissettiğin bir teknik ya da malzeme de olabilir Ama <gülüyor> bazen anlatacağın hikayeye de uygun olduğunu düşündüğün bir malzeme oluyor mu Ya da hani sen onları rahat ediyorsun ama bir yandan aslında hikayeyi de destekliyor Belki kuvvetlendiriyor gibi bir ilişkisi oluyor mu Ya ben şey rengin e, anlattığın. ...şeyle yani izleyiciyi yönlendirmede çok belirleyici bir etken olduğunu Hı -hı. düşünüyorum açıkçası. Aslına bakarsanız biraz daha işte o hikayeleri kurgularken... ...evet tamam kendimden çok fazla şey koyuyorum. Ya işte nasıl diyeyim kendi deneyimlerini bir şekilde dönüştürüyorsun ama aynı zamanda benim için izleyiciyle buluşma noktası çok önemli. Evet. Ya aslında senin deneyimin belki beni hani ben o sergideki işleri izlediğimde benim bir deneyimime de dokunuyor olabilir. Aynen yani aynen, aynen Başka bir deneyim oradan e, bendeki çağrışımı da başka bir şeyde olabilir. Hı hı. Hı hı. Ya bir de şey basit materyalleri kullanmaktan çok hoşlanıyorum kişisel hı hı. olarak. Yani nasıl diyeyim daha böyle eskize çabuk dönüşebilecek bir şeyi aslında daha çok materyal olabildiğince zorlayıp daha böyle resimsel bir şeye dönüştürmek hı hı. bana aynı zamanda cazip gelen bir şey onlar içinde şey aslında diyecektim ya yani hem bir ede bir hani bahsetti ha, çıkışı evet. da oradandı ee, bir de şey var hani yolun bir yerden sonra aslında Araç yerine yani ulaşacağın yer değil de o yolun bir amaca dönüşmesi evet. Oruç Oroba'nın işte yürüme kitabını bana mesela hatırlattı bir yandan da bir dönem ben de çok etkilenmiştim ondan ee, yani hani diyorum yani senin deneyimin belki bende hani başka bir <gülüyor> şey de hatırlatıyor ve başka bir yere de götürüyor olabilir yani o açıdan. Yine dönelim sana. Şimdi Yunus Emre'ye geçelim. Yunus Emre'nin de gizliden sesler. Senin de ilk hissel sergin. Evet. Şimdi senden dinleyelim birazcık. Sergi nedir? Nelerle karşılaşacak? izleyenler? Yani nasıl başlayayım? Önceki işlerimden bahsedeyim biraz Tabii. kısaca. Hı hı. Yani bu sergiden önceki çalışmalarla şu an yaptıklarım arasında çok büyük bir fark yok aslında. Ama sadece... ...kompozisyon açısından yani resimsel değerler açısından bana göre sadece öyle o tip farklar var. Eskiden daha çok işte şehirde gezip böyle dışarıyı gözlemleyip daha geniş kadrajlarla pencereler üzerine aslında Hı -hı. Bir şeyler çalışıyordum. Daha melankolik veya dramatik havası daha fazla olan imgeler. Hı -hı. Bu sergide farklı olarak böyle dışarıdan içeriye değil daha çok içeriden içeriye yani... İçinde bulunduğum atölyemde ya da vakit geçirdiğim odalarda, salonlarda, okulda ya da diğer e, aidiyet hissettiğim diyebilirim. İselleştirdiğim bazı mekanlardan aldığım kadrajlarla. Hı hı. E, diğerlerine göre yine viçimsel olarak farklılığı Daha açık kompozisyonlar aslında kadrajlar. Ve e, çok siyah ve karanlık bir atmosferi yok öncekilere göre. Daha gri değerler, daha yumuşak bir şey var. O da muhtemelen e, bu sefer ışığın dışarıdan gelmesiyle Hı -hı. alakalı. İçerideki ışık değil, dışarıdan gelen ve içeri kaplayan bir atmosferle alakalı. Öyle biçimsel bir farklılıkları var. Bunun dışında geldiğimde bahsettiğim mesela işte şiirle ya da diğer edebiyatla olan ilişkisinde ben şiiri daha çok arka planda kullanıyorum aslında. Hı -hı. ...belki gizemin çalışmalarına zarar... 12 daha gerift olabilir... ...daha iç içe geçmiş olabilir hikayesiyle. Benimkinde daha arka planda... ...zaten serginin ismi de bu yüzden böyle... ...gizliden sesler derken... ...şiirin görünmeyen dünyayla olan ilişkisi... ...aslında resme göre çok daha fazla. Hı hı. Yani belki ikisi de belli bir ilhamla... ...gerçekleşiyor ama... ...bana göre şiir resinden daha mistik... ...bir tarafı var şiirin. Hı hı. O yüzden ben de geri planıyla... ...daha çok ilişkilendiriyorum... Yani kendi edebiyatta olan bağımı. E, sanırım ikinizin de son bir yıl içerisinde ürettiği evet. işlerden oluşuyor değil mi sergi? Evet. E, yani özellikle sergi için mi? Hani yoğun bir çalışma ya da hani son bir yılda sergiyi düşünerek mi yapılmıştı? Yoksa hani zaten bu yıl içerisinde ürettiklerinizi mi bir araya getirmek? Nasıl bir çalışma süreci aslında geçirdiniz? Ya benim kişisel olarak çalışma sürecim biraz nasıl tarif edebilirim tam bilmiyorum da yani konsantrasyon sürecim biraz daha farklı işliyor. Hı hı. Yani hani böyle e, herhangi bir nihai hedef olmadan hı hı. kendi kendine işleyen bir süreç oluyor daha hı hı. çok. O doğrultuda baktığımızda benimki aslında böyle birebir sergi için üretilmiş değil. Hani hali hazırda zaten kurgulanmış ve hı hı. Devam, eden devam ettiğim için. bir süreçti. Hı hı. Sadece işte şey böyle eee o tamamen şeye sokmak biraz zaman aldı benim için. İşte sonuçta hani galeri mekanlığı ve işte orada nasıl Hı -hı. düzenleyeceğime dair bazı basamakları yeniden organize etmek zorunda kaldım. Onlarca zaten işleyen bir süreçti. Hı -hı. Yani kendi kişisel sürecim de o şekilde işlediği için. Hı -hı. Sana Hı? nasıl oluyor bu süreç? Çünkü başka bir şey daha soracağım. Biraz benim hepsi gerekiyor. aslında. Hem sergi için ayrıcalıklı bir zaman ayırmam gerekti. Hem zaten... Atölyede kendim normalde çalışmaya devam ediyorum. Hani öyle bir ara verme durumu söz konusu değil. Hem de okulda da ürettiğim için okul Hı -hı. projeleri için de bir şeyler yapmam gerekiyordu. Hepsiyle beraber aslında ortaya çıkan bir şey vardı. Daha sonra tabii biraz sergi için Elde ettiğim şeyleri daraltarak böyle hı hı. bir çerçeveye sığdırdım. Hı hı. Yani aslında kafada bir hani çerçeve var. Yani bir iş çıkacak ortaya ama hani bu şey gibi işlemiyor değil mi? Bu üretim süreci. Bir proje var da hani o projenin basamakları yerine getiriliyor ve sonrasında işte zaten kafada bir ürün var ve o beklediğiniz şey tamamen çıkıyor mu? Yoksa aslında bazen hiç beklemediğiniz şeyler de çıkabiliyor mu üretim sürecinin sonunda? Tabii ki çıkabiliyor. Değil mi? Biraz <gülüyor> evet. böyle kendiliğinden ve hani bazen de... E, El yorduğumu da değil tam olarak ama hani insan ruhu gibi yani öyle çok hani sezgisel, sezgisel bir şey de bir yandan. Şeyi merak ediyorum mesela işleri atölyenizde yapıyorsunuz ve sonra bir mekanla buluşuyor. O işler mekanla buluştuğu zaman hani işlerin okunurluğunu ya da yarattığı hissi değiştirdiğini düşünüyor musunuz? Hani senin bir de işlerin Yunus Emre mekan hani... Biraz mekanın sınırlarıyla hani iç dış ilişkisi de Hı -hı. olan şeyler mesela bir de onlar sergilenirken bir mekanın içerisine girdiğinde nasıl bir ilişki kuruyor ya da etkiliyor mu değiştiriyor mu? Yani bir işi yapıldığı yer ve oranın dışında görmek arasında gerçekten çok ciddi bir fark var. Ama işte zaten o konuya geleceğiz ama biz kendimiz de bir mekan evet, yürüttüğümüz Biraz o tarafa için... doğru aslında <gülüyor> evet, geliyorum. <fancı. gülüyor> Kendimiz de zaten bir mekan yürüttüğümüz için hani aradaki farkın nasıl olabileceğine dair ortamı bir fikrimiz oluyor genel Evet anlamda. yani mutfağında da yani mu evet, o anlamda mutfağında evet. yer alıyorsunuz işin. Gerçekten oluyoruz gibi. <gülüyor> yani ciddi bir fark var çünkü mesela bugün şey e, Yunus'la kendi aramızda konuşuyorduk. İşte yaptığın resmin mesela boyutları hakkında işte yapıyorsun. <gülüyor> ya Bazen ben diyorum mesela çok büyük oldu acaba hani bu kadraj doğru gelir mi bana diye. Ama sonra galeri mekanına koyduğunuzda bir bakıyorsunuz gerçekten küçücük kalıyor <gülüyor> gibi. Veya işte hani etkisi değişebiliyor. Diğer işlerle nasıl yan yana geldiği önemli. <gülüyor> yani ışık bile zaten hani tabii çok tabii. etkileyici oluyor. Durduğu yer, diğer bir işle yan yana gelmesi, peş evet. peşe gelmeleri aslında hepsi bir anlamda okunurluğunu ya da yarattığı hissi değiştirebilir oluyor. Ee, bir şarkı dinleyelim. Sonrasında İzmir'e geçelim. İkinizin de ekipte yer aldığı input-output konuşalım. Hem artık sürekli İstanbul konuşmaktan biz de çıkmış olalım. Şimdi bir şarkı arası veriyoruz. As the love song set us free Is it lately that you haven't found the time to open up your mind and watch the world spinning gently out of time? Feel the sunshine.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 This yes, Tekrar merhaba Açık Radyo dinleyicileri. Sanat Hayat programına Gizem Akkoyunoğlu ve Yunus Emre Erdoğan'la devam ediyoruz. Ee, Sanatoryum'da 1 Eylül 3 Ekim arasında ikisinin de e, ilk kişisel sergileri yer almakta. Asmalı Mescit mahallesi Asmalı Mescid sokakta. Ee, sergileri konuştuk. Şimdi İzmir'deki aslında biraz hem sanat ortamını konuşalım hem de sizin içerisinde yer aldığınız input output oluşumunu, inisiyatifini konuşalım. Bu sefer Yunus Emre ile başlayalım. Az önce Gizem ile başlamıştık. Tamam. Input output 2012 yılında aslında birçok insan inisiyatif falan demeyi tercih ediyor ama biz daha çok kendimizi kolektif olarak tanımlıyoruz. Çünkü hani ortak bir kanaldan ziyade hepimizin bazen fikirleri öne geçebiliyor. Daha böyle... Ee, karmaşık bir şekilde ilerliyoruz aslında. Belli bir düzenli programı yok. 2012'de kurduk. Ve bir proje mekanı olarak yani daha çok İzmir'deki arkadaşlarımızın veya bizim ihtiyaçlarımız doğrultusunda kullanabileceğimiz sergiler olabilir, projeler, e, sanatçı konuşmaları ya da toplantılar bir araya gelmemize vesile olabilecek birçok amaçla kullanabileceğimiz bir proje mekanı aslında. Ve 2012'den beri 3 yıldır da aslında hemen hemen birçok Farklı etkinliği sığdırdık içine. Hı hı. E, şimdi kolektif mesela az önce sergilerinizi konuşurken galerilerden hani galeri dedik hı hı. birkaç defa ama şimdi kolektif diyoruz. Yani özellikle kolektif e, olmasının <gülüyor> ya da onu kolektif yapan değerler neler? Ya da e, nasıl bir çalışma şekli, süreci, ne gibi projeler oluyor biraz daha kafalarda şekillenmesi açısından? E, şöyle bir fark var. Kolektif olduğumuzda daha çok birbirimizin birbirimizden destek almamızla alakalı yani bir hiyerarşik konusu. bir aslında Aynen. yapı ya da yönetimi yok ama herkesin yok. ürettiği <gülüyor> ortak bir mekanı paylaştığı daha böyle hepimizin kanaat getirdiği ortak tek bir söylem ve o amaç için bir şeyin devam ediyor olması gibi bir durum var ama kolektif olduğuna her an her şey değişebilir yani çünkü sürekli fikir alışverişi var daha organik evet. bir yapı aslında evet. yani. Evet, evet, ve evet. sadece bizden ibaretli değil. kolektif dediğimiz zaman beraber proje yapacağımız insanlar da buna dahil oluyor. Hı -hı. Sürekli esniyor. Hı -hı. Yani küçülüp daralıp tekrar genişliyor aslında bu kadro. Hı -hı. Ee, peki hani 2012'den beri yapılan çalışmalardan böyle birkaç örnek ve hani gelecek dönemle ilgili birkaç haber var mıdır? Onları dinleyelim. Gizem bahsettiği geç, geçmişte <gülüyor> Gizeme yaptığımız Gizeme dönüyoruz bu, bu kısımda. <gülüyor> peki... O aynı zamanda menajerimiz oluyor bazı projelerde. Beni buna ittiler. Evet. <gülüyor> ben olmadım. Ama organik yapı dedik. Bu yapı içerisinde herkes <gülüyor> zaman, zaman zaman değişebiliyor. <gülüyor> o yüzden. Evet yani bu da şey e, enteresan şeylerden biri aramızda. Yani şey gibi böyle <gülüyor> bu kelomun gibi olabiliyor bazen. <gülüyor> herkes işte böyle yaptığı projeye göre şekil değiştirip farklı bir görev üstlenebiliyor. <gülüyor> Bu da zaten işte ar aramızda hiyerarşik bir yapı olmadığından da kaynaklı. Zaman zaman orayı temizleyebiliyorsunuz da. Evet, kapısını da açıyorsunuz. Akşam, <gülüyor> en <temizliyoruz>. son biri, <gülüyor> akşam en son biri de kapatıyor. Evet, bazen evet. proje düşüncel düşünce süreci süreci falan filan. E, bazen sergi, kapıyı açık unutabiliyoruz. <gülüyor> sergi şey. bazen <gülüyor> handaki başka arkadaşlarımız açıyor. Anladım. Ziyaretçileri karşılıyor. Baya organikleşmiş evet. E şey, e, mekan tam olarak aslında bu proje mekanı İzmir'in göbeğinde. Hı hı. Konak ve Alsancak arasında Çankaya diye bir bölge var. İzmir'in iki merkezi alan arasında. Orada genelde böyle eski işhanlarının olduğu tarihi bir alan var ve o, o alanda yine tarihi bir işhanının içerisinde yer alıyor. Hı hı. Sadece 18 metrekare. Bunu ben gerçi daha önce bahsettim ama işte mekanın küçük olması bir yandan bizi zorlayıcı olurken bir yandan da gayet geliştirici oluyor aslında. Hı hı. Çünkü yeni çözümler üretiyorsunuz. Evet. Bir anlamda orayı kurgularken, etkinlikleri yaparken. Ee, geçmiş etkinliklere gelirsek şayet ki ee, Yunus'un da dediği gibi 2012 Kasım ayında kurulduk. Daha doğrusu bu mekanı oluşturmaya karar verdik. Bu süreç içerisinde aslında bu ilk bir yıl yani 2012'den 2014'e kadar olan süreç bizim için biraz daha böyle deney olarak ilerledi. Çünkü biz çok yeni bir oluşumduk ve işte e, çevremizdeki kolektifleri, inisiyatifleri ve mekanları net olarak tanımıyorduk. Bu süre biraz daha işte böyle deneyimlemek, neyin ne olduğunu öğrenmek, kendimizi geliştirmekle geçti daha çok. Ama bu süre zarfında mesela işte Yunus ve e, Orhan, Orhan da kolektifimizin diğer üyesi, onlar belli etkinlikler yaptılar. Onun haricinde işte çeşitli sanatçılar konuk olarak davet Hı -hı. ettik. Bir de işte özellikle sanatçı konuşması yapmamızın... ...yapmak istememizin nedenlerinden biri mesela... Ee, ...İzmir'de özellikle bulunan arkadaşlarım ...birçoğu işte çeşitli etkinlikler... ...görmek ve insanları dinlemek amaçlı... ...bir şekilde... ...İstanbul'a gelmeye çalışıyorlar... Hı -hı. ...ve işte bizim çok fazla fırsatımız olmuyor bu konuda. Ee, ve bu süreç içerisinde biz şunu fark ettik... ...evet hani mekanla belli bir... ...program yaptığımızda bu hiçbir zaman yürümüyor. Bunu hani İzmir'in yapısı da diyebilirsiniz... ...genelde insanlar rahat olduğu için... ...ama bir şekilde... Mekanın kendi kendini yöneten ve bir şekilde kendini çeviren bir şeye dönüşmesi de huşumuza gitmeye başladı. Bu doğrultuda işte kimler geliyor, kimler gidiyor. Biz biraz daha kendi network'ümüzü kullanarak hı hı. projeleri ve yapacağımız etkinlikleri geliştirmeye başladık. Daha sonra işte bir buçuk sene veya iki sene mi oldu? Kaç sene olduğunu tam olarak hatırlayamıyorum. Daha sonra uluslararası bir proje yapmaya başladık. Bu işte Anadolu Kültür'ün... ...destek olduğu işte Tanrım bir programdı. Hı -hı. Bu program doğrultusunda... ...Polonyalı bir partnerimiz vardı ve işte... ...onlarla <gülüyor> bir buçuk sene... ...süren ciddi bir proje... ...yürüttük. Bu mesela bizim ilk... ...Uluslararası deneyimimizdi. Hı -hı. Ve aynı zamanda... E, ...bizim kolektif olarak da yaptığımız ilk işti. Çünkü işte hepimiz Polonya'ya... ...gidip bir şekilde işte orada kolektif... ...olarak bir iş ürettik. Hı -hı. Yani bizim açımızdan hem öğreticiydi. Hem biraz yorucu bir süreçti. Yani aslında sizin mekanda yaptığınız şeyi bir anlamda biraz uluslararası bazı da gerçekleştirmiş <gülüyor> evet, evet. olmuşsunuz. Ya biraz daha işte bu IO'yu da biz açtığımız için Hı -hı. yani input output'u bu noktada baktığımızda hani onun taşınabilir ve e, gezebilir bir mekan haline dönüşmesi de bizim için çok önemli. Hı -hı. O yüzden bizim için iyi olan şeyler de hala devam ediyoruz. En son e, Haziran ayında işte Özgür Kılık Çarslan. Hatta kendisi benim de Katalog yazılım <gülüyor> Bizim okulun araştırma görevlisiydi eskiden. Kendisine değer veririm bayağı yazılarını. <gülüyor> Onun bir sergisini mesela yapmıştık. İşte Berlin'de yalnızsınız değil mi diye. <gülüyor> Bu şey Kürk Mantolu Modona'dan yola çıkarak dönüştürülen bir sergiydi. En son yaptığımız şu an için etkinlik o. Aslında Özgür'ünki biraz yani, kapsamlı bir araştırmaya dayanıyor. Evet. Bizim mekanda gerçekleştirildi, daha sonra küçük bir parçası. Hı <gülüyor> hı. Peki bu kış neler var? Var mı plan? Gerçi organik dedik hani birisi çat kapı hı hı. gelip benim aklımda şöyle bir şey var bunu yapsak mı da sanırım buna da açık bir mekan. Tabii evet. <gülüyor> <gülüyor> ya yani böyle şey esnek bir programımız olduğu için genelde. Planladığınız böyle atıyorum az önceki yani, uluslararası iş gibi bir şeyler var mı şu anda? Şu an için halihazırda hazırda bitirdiğimiz bir proje var. Ee, Slovakya'nın Banskabistirisa adını söyleyemediğim bir şey. <gülüyor> ...orayla yaptığımız ortak bir proje vardı. İşte onun için... ...aramızdan böyle iki kişi oraya gidip... ...orada kolektif olarak yine bir şey üretip... ...geri döndük. O proje sonlandı şu an. Hı hı. Onun haricinde daha görünürde... ...herhangi bir uluslararası proje yok en azından. Şu anda şu ikinizin de... ...İstanbul'da yer alan sergisinin de... Evet. ...bir yoğunluğu da var. Evet. Hatta ellerinizle kurduğunuz... ...programa kaydı öyle geldiniz. Evet. İkisi de şu an çok yorgun bakıyorlar. Ee, zaten... 3 Ekim'e kadar tekrar hatırlatalım... Ee, sergi Sanatoryum'da gezilebilir ve Yolun Her Adımı e, Gizem Ak giziden Seslerde Yunus Emre Erdoğan'ın ikisinde ikizsel sergisi eee yer almakta. Belki izlemiş olanlarınız vardır. Belki yeni gidecek olanlar vardır. Yeri de çok kolay. E, var mıdır sizden son sözleri alalım? İzmir'e gelirsek input output'u o zaman. Evet bekliyoruz. gelebiliyoruz. <gülüyor> Sanırım öyle bir network'e de açık ve Şey e, biz genelde oradayız zaten. Hı hı. Yani şey ya en azından benim kisar atölyem de orada olduğu için. O yüzden ne zaman gelseniz biz orada bulabiliyorsunuz. Peki geldiğimizde belki orada bir kayıt yaparız bir dahakine de. Bekleriz. Seviniz. Çok teşekkür evet. ederim ikinize de geldiğiniz biz teşekkür için. Teşekkür ederiz. Açık Radyo dinleyicileri Sanat Hayat sonerdi erdi. Gelecek hafta görüşmek üzere.